Günaydın. Haftaya üniversitelerden haberlerle başlıyoruz. İlk haberimiz İstanbul Üniversitesi'nden. Yabancı Uyruklu Öğrenciler tarafından başlatılan kampanyanın muhatabı Üniversite Rektörü Profesör Dr. Yunus Söylet. Öğrencilerin talebi yabancı uyruklu öğrenciler için daha çok kontenjan ayrılması. Kendileri diyor ki son iki senedir İstanbul Üniversitesi yabancı uyruklu öğrenci sınavında 3000'den fazla yabancı uyruklu öğrenci giriyor. Bu öğrenciler çok zorlu ve stresli bir ya da birkaç sene YÖS sınavında çalışıyorlar. Ancak uykusuz geceler, sınav stresleri, dershane ücretleri karşılığında %100 oranında başarı göstermiş çoğu öğrenci ya istedikleri bölümleri kazanamıyor ya da hayallerinde olan İstanbul Üniversitesi'ne kavuşamıyor. Nedeni çok basit. 3.000'den fazla öğrencinin girdiği bu sınavda cerrah başa tıp için 5, Cerrahbaş'a tıp İngilizce için 3, İstanbul Tıp için 5, moleküler biyoloji ve genetik bölümümüz için 3 kontenjan veriliyor. Bu 3000'den fazla öğrencinin çok azının hayaline kavuşacağı anlamına geliyor. Sınav ücretinin 100-200 lira arasında olduğunu bu kadar öğrencinin hayallerinin peşinden giderken kendi ülkelerinden bir haftalığına İstanbul'a gelme masraflarını ve zorlukları da düşünürsek burada yabancı uyruklu öğrenciye karşı çok büyük bir haksızlık var. Biz de kendi vatanlarımızdan ayrılarak bu ülkenin bir parçası olmaya geliyoruz. Türkiye'yi sevdiğimiz için geliyoruz. Daha kaliteli bir eğitim için İstanbul Üniversitesi'ni tercih ediyoruz. Hayaller kuruyoruz. Fakat kontenjan azlığından %100 başarıya ulaşsak dahi hedefimizdeki bölümleri kazanamama ihtimalimiz var. Artık bu haksızlığa karşı bir çözüm üretmenizi sizden rica ediyoruz. Çünkü zaten Eylül ayında bölümlerdeki sınıfların çoğu boş kalıyor. Boş kalması yerine o kontenjanları yabancı uyruklu öğrencilerin doldurması... Hem üniversiteye hem öğrencilere hem de Türkiye Cumhuriyeti'ne daha faydalı olur diyor. Kampanyanın temel talebinden sonra bir dizi rica ve ikinci talep de sıralanmış. Diyorlar ki başvuru ücreti 100 TL olan sınavın 2 senedir soruları çok kalitesiz basılıyor. Sorular silgi kullanılınca dahi siliniyor. Ve çok iyi biliyorsunuz ki bu kadar az kontenjen olan bir sınavda her bir soru ne kadar önemli. Sorularla ilgili bir diğer şikayet İstanbul Üniversitesi YÖS 2012-2013 sınavlarında bazı ales soruları bulunmaktaydı. Ve bazı sorular ise hiçbir zaman bir dakika kadar az bir sürede çözülebilecek soru tipleri değildi. Lütfen sorular hazırlandığında YÖS temel kuralları göz önünde bulundurulsun. Ayrıca son iki senedir sınavlarda yanlış basılmış veya yanlış yazılan Hazırlanmış sorularla da karşılaşıyoruz. Bu bizim hem sınavda zamanımızı çalıyor hem de bir soruyu çözemediğimizi düşünerek sınavda sorun yaşamamıza neden oluyor. 3000 öğrenciye 3 kontenjan verilen bir sınavda her bir soru bir hayat değerindedir. Lütfen sınav kitapçıkları ve sınav soruları hazırlandığında İstanbul Üniversitesi'ne yakışır bir özen ve titizlikle hazırlansın. Umut ediyoruz ki... Türkiye'ye ve İstanbul Üniversitesi'ne gönül vermiş binlerce öğrencinin isteklerini geri çevirmeyeceksiniz. Tek isteğimiz hayallerimizi süsleyen ülkede, üniversitede, hayallerimizin mesleğine kavuşacağımız bölümlerde İstanbul Üniversitesi öğrencileri olmak. Emin olun ki bizler bunu hak etmek için çok emek harcıyoruz. İstanbul Üniversitesi'nden Bilgi Üniversitesi'ne geçiyoruz. Kampanyayı başlatan Abidin İnantan. Tan, Talebi ise İstanbul Bilgi Üniversitesi Kuştepe kampüsündeki betonlaştırılan alanın tekrar yeşillendirilmesi. Bilgi Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Remzi Sanver'e yönelik başlatılan kampanyada Abidin diyor ki nefes almak istiyoruz. İstanbul Bilgi Üniversitesi Kuştepe kampüsünde bulunan ve ortak kullanım alanı olan yeşil alanın, öğrencilerin ve akademik personelin fikri dahi alınmadan betonlaştırılmasını kabul etmiyoruz. Her geçen gün bir bilim ve eğitim kurumu olmaktan uzaklaştırılan üniversitemiz artık yeşile, ...de düşman hale getiriliyor. Kuştepe kampüsünde çeşitli bahaneler ile yeşilin katli devam ediyor. Bizler Bilgi Üniversitesi öğrencileri ise bu talana karşı paranın değil doğanın yeşilini savunmayı sürdürüyoruz. Ve okul yönetiminden talepler şunlar. Okulun bahçesindeki betonlaştırılan alanın yeniden eski haline dönüştürülüp yeşil alanı çevrilmesi... ...hayvanların yaşam alanını engelleyecek uygulamalardan kaçınılması... ...okul alanı içerisinde yeşil alanın genişletilmesi... Ve talepleri böyle sıralamış Abid'in kampanyayı hashtag dokunma ile Twitter'dan da destekleyebilir, takip edebilirsiniz. Sırada Japonya'dan bir haberimiz var. Kampanyanın muhatapları Japonya Başbakanı ve Japon avcılar. Kampanyacının talibi ise Japonya'nın Tajikoyundaki katliam için 200'e yakın Yunus'un dev ağlarla sıkıştırıldığı, yani büyük bölümü etleri için katledilirken bazı Yunusların parklara satılmak için Okyanustan koparılacak olması. Kampanyacı demiş ki Japonya'da her sonbahar mevsiminde olduğu gibi sonbaharda da kanlı yunus avı başladı. Ülkenin güneyindeki balıkçı köyü Taji'de yapılan katliamı bütün dünya sessizce seyrediyor. Siz de sessiz kalmayın. Yunus parklarına gitmeyin. Bu kanlı ticarete destek vermeyin diyor çağrısı. Böyle kampanyacının Yunuslar konusunda daha önce Buket Uzuner tarafından başlatılan ve Kaş Yunus Parkı'nın kapatılması sağlayan kampanya Yunuslar için Türkiye'de önemli bir adımdı. Ümit ediyoruz Japonya'da da artık bu uygulamadan vazgeçer. Muhatabı General Motors olan bir kampanya ile devam ediyoruz. Kampanyayı başlatan Serhat Demirel'in talebi Chevrolet markasının Avrupa pazarından çekilmemesi. Serhat diyor ki 2005 yılında Avrupa pazarına giriş yapan Chevrolet markası bugüne kadar Avrupa'da toplam 200 bin adet otomobil sattı. General Motors grubuna ait dünyanın önde gelen markalarından biri olan Chevrolet markasının Avrupa pazarından özellikle Türkiye'den çekilmesini istemiyoruz diyor. Bir de bütün arabalar keşke yenilenebilir enerjiyle çalışsaydı da o zaman en azından bu tip taleplerin bir Faydası veya en azından zararı olmasaydı diyelim. Geldik günün son haberine. Muhatabı Diyanet İşleri Başkanlığı olan kampanya Eren Şan tarafından başlatılmış. Eren'in talebi camilerde kılınan farz namazlarından sonra namazda okunan ayetlerin anlamlarının okunması. Eren diyor ki ülkemizdeki Müslümanların çoğunluğu Arapça bilmiyor. Bu yüzden hiç olmazsa camilerde cemaat ile kılınan farz namazlarından sonra İmamların namaz sırasında okudukları surelerin anlamlarını cemaate okumalarını ve en azından namazda okudukları ayetlerin sure isimlerini veya sıra numaralarını cemaate ilan etmelerini öneriyor ve istiyorum diyor. Evet, evrendeki bütün renklerde kampanyalar Change.org sitesinde devam ediyor. Burada bulabilirsiniz. Siz de kendi kampanyanızı başlatabilirsiniz. Esen kalın.